ب س موسوعه الله الرحمن الرحيم ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا يَا أَيُّهَا ا ل س ي ن آمَنُوا اتَّقُوا ا للعلوم َ ه و ْْْْ ت ََ ن ن ُ ر ف س َ ا قَدَّمَتْ ل ِ غ ََ د و ا ت َّ ق ُ و ا ا ل ل َّ ه い r <音楽> i,、şey、i m d e birçok yerde, birçok ayet-i kerimenin sonunda şeytandan, iblisten bahsettikten sonra innehu lekum aduvun mübin diye bizi uyarmıştı. O sizin için apaçık bir düşmandı. Buna rağmen Müslümanlar yani herkes kendi hayatına bir dönüp baksın kendi hayatını bir incelesin. Mesela şeytanı tanımak noktasında kaç kitabı okudunuz? Kaç ne kadar araştırma yaptınız? Kuranic kelimde şeytana anlatan, iblisi anlatan, iblisin, şeytanın insanları kandırmaya noktasında, ta Adam aleyhisselam'dan beri kurduğu oyunları、e, görme noktasında, takip etme noktasına mesela Kuranic kelimde ne kadar iblisten, şeytandan bahseden ayet kelimeleri incelediniz? Bu kararı sizlere verelim. Ama genel olarak manzara dan Sürekli halkın içinde, insanların içinde olduğumuz için Amerika'dan bile, Rusya'dan bile, İsrail'den bile tehlikeli olmasına rağmen gerek hava hastalığı, nefes hastalığı gerekse şeytan hastalığı Müslümanlar Amerika'ya Amerika düşmanlığı kadar, Rusya düşmanlığı kadar, İsrail düşmanlığı kadar. Tağut düşmanlığı kadar, yapmayalım demiyorum yanlış anlaşılmasın. Bunlara yaptıkları düşmanlık kadar heva düşmanlığı ve şeytan düşmanlığı yapmazlar. Ama buna rağmen maalesef bu kişilerin ayaklarının kayması veya sonuç itibariyle şirk ve küfür içinde ölmelerine sebep olan şey Amerika olmaz. Rusya olmaz, İsrail olmaz. Heva olur ve şeytan olur. Ve bir bakarsın sonunda İşte on senelik, on beş senelik, yirmi senelik muvahid bir hayatın arkasından müşrik olarak gölmüş, mürted olarak gölmüş. Niye? Şeytan、e, onu kandırmış, Şeytanın ayağını kaydırmış veya nefsi、e, bir şeyi kutlaştırmak suretiyle, iralaştırmak suretiyle, havasına kapılmak suretiyle ayağa kaymış. Onun için Müslümanların ciddi manada hastalıklara yaklaşımında veya düşmanlara yaklaşımında ciddi bir sıralama belirlenmesi gerekir. Yani öncelikli düşmanların ne beni? Bana öncelikle、e, neler düşmanlık yapıyor? Neler benim için tehlikeli? Mesela Amerika veya İsrail veya Rusya veya başka devletler, tauhutlar veya yakınımızdaki Türkiye Cumhuriyeti tauhutu sizi alsa muvahid olarak paramparça etse. Öldürse Peygamber Efendimizin ifadesinde buyurduğu gibi hadisleri vesavretteniz, sizi birilere alsa, parça parça etse, her parçanızı da herhangi bir kuş kapsa götürse yine Allahü Teala'yı şirk koşmayın hadis şerifinde ifade edildiği gibi siz bu hadis şerifteki dehşetten kaçınıp da şirk koşmamak noktasında muvahid olarak sabretseniz. O tahtlar size öldürmüş olsa şeyisiniz. Yani sürekli müminin walate kullu limen yuktalu fi sebilillah yambar berak ya walakilla teşurun ayeti kelimesini müjdelen. Masal olursunuz. Siz Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar Rabbleri katında diri dirler. Fakat siz anlayamazsınız. Ayeti kelimesindeki ifade edilen müjdeden ayrı olursunuz. Ama hevanız sizi ele geçirirse. Şeytan sizi ele geçirirse yani kalbinizi ele geçirirse ve o hal üzerinde ölürseniz Allah muhafaza belki şirk içinde belki küfür içinde belki ifak içinde Allah muhafaza ölecek insan、e, ve bunun tehlikesini Müslümanlar bu oranda bilmiyor. Onun için şeytanın tehlikesini Yasin suresinin 60 ve 61. ayı アイティカルメルネディラッドビミズビザーシュシェキルダハツルダチュアアウドビルラインメルシェイトアンルレジ ل リスミルラーリラハマルアハッイレイクムヤベ ل アダマアラタ م ブドュシェイトアンインナホーレカムアドゥグムブィンウェアミーブドゥニアダサラトン مشتكيب エアダムウォードバンシズダンシェイトアナイバダエッティメージャクセンズディアアハイサルアルマダム Rabbimiz bütün Adem oğlunu, bak, hiç ayırım yapmadan bütün insan oğluna kitapla göndere getiriyor. Ey Adem oğlum, ey insan oğlum, ben sizden şeytan alt kulluk etmeyecek misiniz, etmeyeceksiniz diye tefsirler ibadeti itaat diye tefsir ediyorlar. Eğer şeytanın telkinlerinden talimatlarından birisini itaat ediyorsanız, Siz şeytana ibadet ediyorsunuz demektir müfessirlerin açıklamasına göre. Fahruddin-i Raziye İbn-i Kesir'e kurtulduğu diye bakabilirsiniz. Siz eğer şeytanın size telkin ettiği şeylerden birisine tabi iseniz、e, muhakkak şeytana ibadet etmişsiniz demektir. Ama bu şeytana ibadet seviyesine göre ya küfre ve şirke düşürür ya harama düşürür. eğer tasdik edip helal görmeden yapıyorsanız harama düşürün ama yok, onaylayarak haramı helal sayarak helali haram sayarak efendim yapıyorsanız o zaman da küfre düşürürsün. Yalnız bana ibadet edin. Arkasından Allah-u Teala yapmamız gereken emri de veriyor bize. Yalnız bana ibadet edin. Yani Şeytana ibadet etmeyin, şeytana kulluk etmeyin. Yalnız bana ibadet edin. Çünkü dosdoğru yol budur. وَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَن۪ي عَدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ اَدُوْهُ مُّب۪يمٌ Bak burada da yine söyledi. Sizin için, çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. اِنَّهُ لَكُمْ اَدُوْهُ مُّب۪يمٌ Ve eni buduniyi yalnız ben ayıbadededin. Her de sıratı müstakim. İşte dostu doğru yolu budur. Şeytanın kolluğundan kaçınacaksın. Onun apaçık bir düşmanı olduğunu kabul edeceksin. Yalnız Allah'a ibadet edeceksin. O zaman sıratı müstakimi bulacaksın. İşte bu da yine bir başkasının dahili olmadan zaman zaman sebepler olabilir ama genel olarak kişi. Şeytana ibadet etme veya diğer bir ifadeyle kalbi hastalıklarından Ferdin bizzat kendisinin gerçekleştirdiği hastalıklardan birisi olan Efendim Şeytana ibadet etme hastalığı da özet olarak budur. Rabbin bizi muhafaza buyursun. Üçüncüsü şirk hastalığı değerli kardeşler. Lukman aleyhisselam Süreyya Lokman 12. ayeti kenemeden 19. ayeti kenemeye konumuz bu olmadığı için sadece hatırlatarak verelim. Evlatlarının Müslümanca yetiştirilmesi, terbiye edilmesi noktasında derdi olan Müslümanların belki onlarca tefsirden tekrar tekrar okuyup. İncelemesi gereken bölündü. Lükmân suresi on ikinci ayeti kelimeden on dokuzuncu ayeti kelimeye kadar. Tevhidten murakabe duygusuna, insan duygusuna, ibadet duygusuna, dalete duygusuna, efendim ahlak duygusuna varıncaya kadar bütün ilkeleri, bütün esasları bu ayeti kelimelerde Rabbiniz Lükmân el-Eyseran'ın oğluna öydu şeklinde bize gündemimize getirmiş. Ve bizim de Müslümanlar olarak evlatlarımızı hangi ilkeler çerçevesinde terbiye edeceğimizi bize öğretmiştir. Orada bir ayet-i kerime, Ağudu billahim leşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, Lokmal aleyhisselam, oğluna nasihate övde devamla, Ya guniye, la tüşrik billahi, inne şirke le zulmün azîm. Evladım, yavrucuğum, bize de öğretiyor. Yani yavrumuzu, çocuklarımızı karşımıza aldığımız zaman nasıl hitap edeceğimizi de Rön, rön, rön, gel buraya, gömerteceğim seni diyeyim de. Evladım, yavrucuğum, diyerek karşımıza alıp onunla konuşma tarzını da bize öğretiyor. Yavrucuğum, evladım, oğulcuğum, ne kadar böyle hafif estetik, duygulayla ifade edildi. Edilme şekillerin hepsini ortaya koyuyor. Yavrucuğum Allah'a şirk koşma. Allah'a şirk koşma. Niye? İnnehu leku madugum. İnnehu. İnne şirke la zulmin azim. Çünkü şirk büyük azim bir günahtır. Azim bir zulumdur. Zulmin en büyüdür diğer bir ifadeyi. Yani başka yerlerde. Zulüm çeşitleri arıyor Müslümanlar. Evinizin içinde en büyük zulüm dolaşıyor olabilir. Kendinizin hayatında en büyük zulüm hakim olabilir. Efendim müessesenizde veya cemaatinizde en büyük zulüm söz konusu olabilir, yaygın da olabilir. Siz başka yerlerde zulüm veya devletin zulmünü veya efendim Amerika'nın, Rusya'nın zulmünü, onların yaptıkları zulüm değil. Manasında demiyorum. Ama İslam'ın bir ilkesi var. Yakınınızdan başlayın. Yani temizliğe de yakınınızdan başlayın. İyiliğe de yakınınızdan başlayın. İnfaka da yakınınızdan başlayın. Yani her şeyde yakından başlama ilkesi vardır. Sen şimdi senin evinde en büyük zulmü işleyen kişi varken... Veya senin cemaatinde en büyük、e, zulme işleyen varken sağla solla uğraşıyorsan bu dini anlamamışın demektir. İşte、e, kişinin düştüğü şirk hastalığı, kişinin kalbinin en büyük hastalıklarından birisidir ve en büyük zulumdur. Eğer Müslümanlar gerek bizzat iyi kendileri vasıtasıyla bizzat netislerinden kaynaklanan sebeplerden gerekse önder bildikleri lider bildikleri kişiler tarafından sürüklendikleri sebepler sebebiyle bir şirke bir küfre bulaşmışlarsa bu en büyük zulmü işlediklerinin göstergesidir ve Öyle bir hastada yakalanmışlar ki kardeşler buna bir saniye sabretmeleri felaketleridir. Bir saniye. Bak diğer bedeni hastadıklara bir sene sabretseniz, on sene sabretseniz, yüz sene sabretseniz kazanıyorsunuz, mukabele elde ediyorsunuz. Ama bu hastada bir saniye sabretseniz felaketiniz olabilir. O anda külü nefsin zaiqatül mevl tüm meyline türcavul, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra hesaba çekilmek üzere bize döndüreceksin. Ya o esnada sana ölüm gelmişse, o şirke düştüğün, küfre düştüğün anda、e, yakalanmışsa ne olacak? Allah muhafaza ebedi dünyanın da ahiretinde felaket olacaktır.